رحل العقدة من لساني يفقه كولي آمين حرمة خليلك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمن في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله تقسمه في الدارين الله لا إله إلا الله هذا الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعين بالله لقد كثر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار Allah'ın Azim ve belleghena Resulihil Kerim Muhterem Müslümanlar bugünkü sohbetimizi yine günümüzü günümüzün konularını teşkil eden ve bilhassa bugünlerde bu üzerinde durulması çok ehemmiyet arz eden Müslümanların içlerinde kanayan bir yara gibi korkunç şekilde müminlerin gafletini, zehaletini ve belki bir o kadar da ihanetini ifade eden bazı konular gelişmeler arasında birbiriyle çelişen çatışan meseleleri kolayca yakalayıp tespit etmek ortaya koymak mümkün olmuyor. Bugün bunlardan bir kaçını ezan-ı okumana kadar arz etmeye çalışabilirsek inşallah faydalı olur. Neticesini Rabbimizden beklemek niyetiyle inşallah zihinlerde, ruhlarda beyin hareketlerinde bize yol gösterir düşüncesiyle bazı ayetleri ve hadisleri arz etmeye Günümüzün konuları dedim. Günümüzden kastımız içinde bulunduğumuz, yaşadığımız, her gün karşılaştığımız olaylar, eylemler, meseleler. Bahusus üç ayların içerisindeyiz. Üç aylar hızla atıp gidiyor. Günlerimiz hızla tükeniyor. Kandiller peş peşe birbiri ardınca gelip geçiyor. İşte regaib kandili geçti. Miraç kandiline de bir hafta var. Önümüzdeki hafta da Miraç kandili olacak. Arkasından tekrar diğer kandiller ve Ramazan-ı Şerif gelecek. Bunlar yetmiyormuş gibi bir de bu sene üç ayların içinde görüldüğü gibi yılbaşı denen bir bela bir afet var. Hristiyan dünyanın bayramı da bu ayın sonunda ortaya çıkacak ve daha buna benzer çok sayıda meseleler birbirini takip ediyor bunları İslam açısından Kur'an ışığında sünnet ışığında izah etmek tefsir etmek ve bunları birer birer değerlendirmek oldukça zor görünüyor Cemaat-i Müslümin zaten bunları oturup düşünme fırsatını bile bulamıyor. Ancak bazı sohbetlerde, konuşmalarda, vaazlarda bazı böyle içtimai konular etrafında özel konuşmalar, özel sohbetler yaparak bu meseleleri gün ışığına çıkartmak imkanı hasıl oluyor. Ama hangisini ele alalım, nereden başlayalım, nereden izah edelim hangisini öncelik tanıyalım emin olun ki insan bir ölçüde şaşırıyor, nereden başlayacağını nereden meseleye gireceğini tereddütler içinde kalıyor. Biz müminler olarak iman açısından iman zaviyesinden meselelere bakmakla mükellef olduğumuzu söyleyerek meseleye bu açıdan gireceğiz. Devamlı olarak söylediğimiz gibi yeryüzündeki insanları iman açısından Hazreti Allah Celle Celalüh üç sınıfa ayırıyor. Bunu hiç unutmamalıyız. Ve devamlı bu taksimatı, Rabbimizin bu taksimini bölümlere ayırmasını Akıldan çıkartmamalıyız. Meselelere bakarken bu açıdan bakmak zorundayız. Müslüman meselelere Allah'ın açtığı pencereden, Hazreti Muhammed Mustafa'nın baktığı pencereden bakması lazım. Kendi kafamızdan, kendi havamızdan, kendi keyfimizden değil, Rabbimizin açtığı pencereden, Allah Resulü'nün baktığı pencereden bakacağız olaylara üç sınıfa ayırıyor dünya insanlarını bunlar birinci derecede birinci sırada sınıfta müminler sınıfı var müminler dediğimiz insanlar var ikinci derecede kafirler dediğimiz insanlar var onlar da insan ama kafir üçüncü derece müminlerle kafirler arasında bir sınıf daha var onlar da münafıklar. Bu taksimi Hazreti Allah Celle Celaluhu kendisi yapıyor. İnsanlara, olaylara, eylemlere bakarken bu üç taksimin içinden bakmamızı istiyor. Buraya dikkat etmek lazım. Müminler, kafirler ve bir de bunun bu iki sınıfın arasında münafıklar denen bir sınıfı akıldan çıkartmamamız lazım. Olayları ve insanları değerlendirirken bu üç taksimi daima göz önünde tutmak lazım. Şimdi yaklaşan yılbaşı yahut esas adıyla Noel Bayramı münasebetiyle meseleye gireceğimiz zaman bu yılbaşına hazırlanan, Noel bayramına hazırlanan insanları bu üç sınıftan birisine sokmamız lazım mı değil mi? Lazım. Yani bu üç esası, taksimi esas alarak bu insanlara hangi nazarla, hangi hükümle bakacağımızı Kur'an'dan aldığımız esaslar dahilinde Bakmamız lazım. Ve yerli yerine bunları koymamız lazım. Şimdi harıl harıl Noel bayramına hazırlanıyorlar. Bu bir vaka. Bunu göz ardı edemeyiz. inkar edemeyiz. Ama buna bir mana vermemiz lazım. Manayı da Kur'an'a göre vermek lazım ki kendi kafamıza göre veremeyiz. Bu Noel Bayramı'na hazırlananlar kim? Bunların kimlikleri ne? Bunlara ne demeliyiz? Bunları nasıl değerlendirmeliyiz? Bunlara ne mana vermeliyiz? Bakın bir sürü mesele var. Evvela şurasını kesin olarak ifade edelim ki Noel bayramına hazırlananlar tek kelimeyle Hristiyanlardır. Çünkü tarihte Noel bayramı Hristiyanlara mahsus bir bayramın adıdır. Her milletin kendine göre bir bayramı var. Müslümanların nasıl ki kurban bayramı varsa Hristiyanların da Mühim bayramlarından birincisi hangisidir? Noel bayramıdır. Şimdi en basit bir insan bile bunu bilmesi lazım, böyle değerlendirmesi lazım. Peki bu Hristiyanlar kim? Şimdi Kur'an'ın bu konudaki hükmünü çok kısa olarak biraz evvel okuduğum ayet-i ile arz edeyim. Allahu Teala çok kuvvetli bir şekilde Hatta kasem yani yemin tarzında yemin kuvvetinde bir kelimeyle şöyle buyuruyor: "Laqad seferal lezine kâlû innallâhe hüvel mesîhü ibnu meryem." Meryem'in oğlu Mesih yani Hazreti İsa. Meryem'in oğlu İsa'yı Allah'ın oğlu yapıp, Allah'ın oğlu deyip, Allah'tan bir parça gibi düşünenler ve böyle söyleyenler zat-ı yemin olsun ki kafir olmuşlardır. Bakın Rabbimiz değerlendirmeyi yaptı. Bize bir şey söylemek düşmüyor. Sadece bu hükmü nakletmek düşüyor bize. Lekad tefere. Mutlaka kafir olmuşlardır ellezîne şu kişiler şu kimseler ki kalu dediler innellâhe hüvel mesih hübdü meryem Allah Meryem'in oğlu İsa'nın içindedir İsa da Allah'tan parçadır Allah İsa'dır İsa Allah'tır Allah İsa'dın içinde İsa da Allah'ın içinde o da Allah o da Allah Böyle karışıp karmaşıp, İsa'ya uluhiyet isnat edenler, Allah'ın oğludur diyenler, Allah'tan bir parçadır diyenler, Allah'ın selahiyetlerini İsa'da tasavvur edenler, bütün bunların neticesi, hükmü nedir? Lekat tefere. Bunlar kafir olmuşlardır. O halde bu ayet-i kerimeye göre, Bugünkü Hristiyanların tamamı Kur'an'a göre kafir mi değil mi? İşte burada bir vakıtsa. Papazlarıyla, patrikleriyle, bütün etrafıyla ve erkanıyla, piskoposuyla, başpiskoposuyla, kardinalleriyle, keşişleriyle, rahipleriyle, tümüyle bütün Hristiyanlar Kur'an'a göre kafir Bir kere burayı iyi anlamak lazım. Burada teledzide düşünmek lazım. Yanım onlar da Allah'a inanıyor. o Hristiyanlara kafir denir mi? Bu sözler, bu ifadeler Kur'an'ı bilmeyen cahil insanların sözleridir. Kur'an'ı bilmemek cehalettir. Kur'an'ı bilmeyen Allahu Azim'in şanını da hakkıyla bilemez, İslam'ı bilemez, temellerden haberi olamaz. Olayları değerlendiremez, insanları değerlendiremez, hadiselere mana veremez. Çünkü Kur'an bütün asırların kitabıdır, devirlerin, zamanların kıyamete kadar gelecek bütün zamanlara şamil ve kamil bir kitaptır. Allah-u Teala İsa aleyhisselamı kesinlikle Meryem'in oğlu tabiriyle Kur'an'da zikrediyor. İsa ibni Meryem ne demek? Meryem'in oğlu İsa. Bütün Hristiyanlar bugünkü Hristiyanlar hangi ülkede olursa olsun Hristiyanlar Hazreti İsa'yı nasıl ifade ediyorlar? Allah'ın oğlu İsa diyorlar. Kur'an, Meryem'in oğlu diyor. Onlar Allah'ın oğlu diyor. Bu kadar zıfır. Bu söz onları kafir olmasına yetiyor. Bir diğer ayet daha arz edeyim. Aynı şekilde Yahudiler de böyle bir kelime kullanmışlar. Kur'an-ı Kerim onu da arz ediyor. Ve <gülüyor> kâlel Yahudiler de böyle bir söz söylediler. Ne dediler? Uzeyr'u binillahi. Uzeyir namındaki bir peygamber, bir veli insan da Allah'ın oğludur dediler. İbnullah Arapça İbnullah ne demek? Allah'ın oğlu. Uzeyr Allah'ın oğludur diyen Yahudiler de iyiyen kâfir oldular. Aynı değerlendirme. kaletin Nasara Hristiyanlar da el Mesihü İbnullah. İsa Allah'ın oğludur dedikleri için onlar da kâfir oldular. Bunu Kur'an'a gelince çok güzel açıklıyor. Çok net açıklıyor. Çok açık şekilde beyan ediyor. El Mesihü İbnullah Uzeyr İbnullah ''Yahudiler, Uzeyr Allah'ın oğludur.'' diyorlar. Hristiyanlar da ''İsa, Allah'ın oğludur.'' diyorlar. Bu sözler onların kafir olmasına yetiyor, artıyor. Başka bir delil aramaya, başka bir izah getirmeye gerek kalmadan neticeyi böylece tespit etmiş oluyoruz. O zaman ne olacak? Şimdi bunu niçin böyle buradan başladık? Buradan başlamamızın sebebi şu... Demek ki başına hazırlananlar, Noel bayramına hazırlananlar, evvela bir kere Hristiyanlar hazırlanıyor. Bunda tereddüt yok. Hristiyanların da itikadi açısından ne olduklarını Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Kafirdirler. Demek ki Noel bayramı ve yılbaşı olayı Müslümanlarla uzaktan yakından bir alakası olmayıp Allah'ın kafir dediği Hristiyanlar alakalı bir affet. Müslüman olduğunu söyleyen insanların yıl başısıyla Noel bayramıyla bir alakası var mı yok mu Kur'an'a göre yoktur. Alakası olmayacağına göre yılbaşıyla alakalı hiçbir değişik bir şey yapmaması lazım. Bakıyorsunuz şimdi esnafa, esnaf-ı Müslüman esnaf, Müslüman tüccallar, birkaç gündür görüyorum sağda solda, Müslüman esnaf, Müslüman tüccar, Müslüman mağaza sahipleri, yılbaşı münasebetiyle hediyeler hazırlıyorlar. Kaç yerde de, fevpelade, müteessir olduğumuzu ifade ettik. Kaç mağazada, kaç iş yerinde, Yırmış adam üst üste. Bunlar ne Hacı Efendi? Yılbaşı hediyeleri. Ya sen Müslüman bir adamsın. Senin ne alakan var yimp? İlgin var yılbaşıyla. Bu bir Hristiyan bayramıdır. Bunu dünyanın eşekleri bile biliyor. Sen mi daha hala öğrenemedin? Yılbaşının esas adı Noel bayramıdır. Noel bayramı da Hristiyanların bayramıdır. Hristiyanlar da kafir diller. Sen Müslüman olduğunu söylüyorsun. Nasıl bir bağlantı kuruyorsun bu işle? Burayı nasıl yapacağız da millete anlatacağız bilemiyorum. Heşantiyon hazırlıyor, efendim takvim hazırlıyor, hediye hazırlıyor, hediye sepetleri hazırlıyor. Çeşit çeşit hediyeler ailesine, akrabasına, arkadaşlarına türlü türlü yılbaşı olayını esas alan Noel bayramını esas alan bir takım hazırlıklar yapıyor. Kim ben Müslümanım diyenler. O gecenin kutlanmasına hazırlanıyorlar. Yiyeceklerini hazırlıyor, giyeceklerini hazırlıyor, zıkkımlanacağını yani içeceklerini hazırlıyor, evin tertibini ona göre hazırlıyor. Ne yapacaklar şimdi? 36 aydan beri Bosna'da Müslümanların kanını içen Radovan Karadis ile beraber aynı geceyi Müslüman olduğunu söyleyenler beraber kutlayacak mı, kutlamayacak mı? Hadiseye bakın. Aynı gece aynı beraber olacaklar. Dünyada bu kadar cehalet olmaz. Dünyada bu kadar aptallık olmaz. Dünya Müslümanları bu kadar aptal olmamalı. Ne yaptığını bilmeli. Kimlerle beraber hareket ettiğini bilmeli. Noel bayramında, yılbaşı gecesinde yaptıkları hareketlerin ve hazırlıkların tamamı yeryüzünde İslam'ın, Müslümanların kanını içen zalim, kafir, katil Hristiyanlarla beraberlik anlamına geliyor mu, gelmiyor. Bunu almayalım evvela. Peki nasıl olacak? Bir Müslüman nasıl bu kadroyla beraber olabilir? Bir Müslüman nasıl bu kafirlerle aynı gece beraber eğlenebilir? Nasıl aynı çizgide olabilir? Nasıl aynı çerçevede olabilir? Nasıl aynı düzlemde olabilir? Bir Müslüman bir kafir. İşte bu tersliği anlayamıyoruz. Bu çeliştiği anlayamıyoruz, anlatamıyoruz. Böyle ama ehli küfür dediğimiz bu Hristiyan ve Yahudiler her şeyin farkındalar. Ne yaptıklarının farkındalar, planlı hareket ediyorlar, tertipçi hareket ediyorlar, hesaplı hareket ediyorlar, beklemesini biliyorlar. Temelde her şeyi planlı, hesaplı, kitaplı yapmanın gayreti içindeler. Siz zannediyor musunuz ki Bosna'daki bu katliam plansız oluyor? Hayır, planlıdır. Boşnaklara konan silah ambargosu planlıdır. Dilleşmiş milletlerin davranışı plan icabıdır. NATO'nun tavrı plan icabıdır. Avrupa'da bir tek Müslüman kalmayacaktır, kafaya koymuşlardır. Çok seneler evvel buna karar vermişlerdir. Bakınız kısaca arz edeyim. Bir örnek olsun diye arz edeyim. Gazetede yayınlanmış bir hadiseyi nakledeyim. 1989'da kaç sene evvel siz söyleyin? 5 sene evvel. Kosova Yugoslavya'da biliyorsunuz. Kosova meydan muharebesinin 600. yıl döneminde 600 600 sene evvel Kosova Meydan Muharebesi hepiniz biliyorsunuz. Osmanlı ecdadımızla Hristiyanlar arasında dehşetli bir savaş. 600. yıl döneminde 1 milyon Sırplı 1 milyon Sırp Sırplı Kosova sahrasında, yani savaşın meydana geldiği meydanda Kosova sahrasında toplanarak 5 sene evvel toplanarak büyük bir matem mitingi yapmışlar ve Müslümanları Avrupa'dan kovmaya yeni etmişlerdi 5 sene evvel. Şimdi bütün gazetelerde göreceksiniz. 1 milyon sırf 5 sene evvel Kosova meydanında, Kosova sahrasında toplanmışlar ve bu toplantıya matem mitingi adını vermişler. Yemin ile an içerek Müslümanları Avrupa'dan, Balkanlardan kaldırıp atmaya yemin etmişlerdi. 5 sene oluyor. Biz unutuyoruz bunları, onlar unutmuyor ki. Biz gafiliz, onlar gafil değil. Onlar her şeyin farkındalar. Dünyanın her yerinden uçaklarla, trenlerle, otomobillerle, Sırp şövalyeleri ırkçıları oraya akın etmiş, kin ve intikam duygularıyla dolu olarak ağlamışlardı. Beş sene evvel Kosova'da. Bütün bunlar olurken, Müslümanlar kendi hallerinde gaflet ile vakit geçiriyorlardı. Müslümanlar uyuyor, düşman ise asla uyumuyordu. Bakınız, Sırplı 600 yıl önceki mağlubiyetini unutmuyor. Onun matemini tutmak için bir ovada bir milyonu bir araya gelip ağlıyor ve plan hazırlıyorlar. Dünyanın göz önünde. Biz Müslümanlar 1912-13 yılları arasındaki Balkan Harbi'ni ne çabuk unuttuk. Türkiye sınırlarının Adriyatik denizine dayandığı günlerde yaşamış bazı yaşlı kişi kimseler hala aramızdadır. Selanik ne oldu? Üsküp ne oldu? Manastır ne oldu? Yanya ne oldu? İşkodra ne oldu? Oralardaki binlerce cami yıkıldı, medrese yıkıldı, tekke yıkıldı. Müslümanların kabristanı yerle bir edildi. Bize bunu bunları. İslami vakıf eserleri ne oldu? Milyonlarca Müslüman öldürüldü. Kadın ve kızlarımızın ırzına geçildi. Bayraklarımız, Kur'anlarımız, mukaddesatımız yerlerde çiğnendi. Ve bugünün beyni yıkanmış nesilleri bütün bu faciaları unuttu. Kahrolası Avrupa'nın peşine takıldı. Halimize bak. Ne olacak bu iş? Onlar unutmuyorlar. İstanbul'un fethini unutmamışlardır. Fatih Sultan Muhammed Han'ın İstanbul'u fethetmesinden bugüne tam 541 sene geçmiş. Asla unutmamışlardır. Unutmadıklarını da devamlı olarak ifade ediyorlardır belki daha evvel de söylemiştim yine hatırlatmış olmak için söyleyeyim İstanbul'un Müslümanlar tarafından fethedilişinden hemen sonra patrikhane bir karar alıyor patrikler dünya patrikleri ortodoks mezhebinin başındaki kişiler ruhani kişiler bir karar alıyor Fatih'in İstanbul'u fethetmesinden sonra, Ortodoks mezhebinin başındaki en yüksek, rutbeli en yüksek nişanı olan, insanların tabi başında, ruhanilerin başında patrikler geliyor. Patrik'in üstünde daha büyük adam yok. Nasıl ki Katoliklerin başı Papa, Papanın üstünde kimse yok. Papa'dan sonra Allah geliyor, onların itikadına göre. Ve Papa, yeryüzünde Allah'ı temsil ediyor, haşa. Allah gibi insanları affediyor, istediği kişiyi Allah gibi cennetten kovma hakkını temsil ediyor. Aynen onun gibi Ortodoks mezhebinin başındaki Patrik böyle, Allah'ı temsil ediyor. Patrikin üstünde kimse yok Allah'tan başka bir karar alıyorlar Fatih'ten sonra, Fethihten sonra, bu patrikler öldüğü zaman, İstanbul'un Fethi'nden evvel patrikler öldüğü zaman normal olarak herkes gibi mezara gömülmekteydiler. Yani boyunun uzunluğu ne kadarsa, herkes gibi dediğim bu, boyunun uzunluğu ne kadarsa toprakta mezarı o kadar açılıyordu. Herkesin de öyledir. Yani uzun boylu adamların mezarı uzun açılır. Kısa boylu insanların mezarı tabi kısa açılır. Ama fetihten sonra bu tavır değişti. Hala devam ediyor. Sadece patriklere mahsus olmadığı göre. Patrikler öldüğü zaman boylarının uzunluğuna göre değil Dikine olarak mezar dikine kazılacak. Dikine tıpkı su kuyuları gibi. Dikine kazılacak. Patrik ayakları aşağıda, başı yukarıda olmak üzere mezara böyle dikine gömülecek. Ve İstanbul tekrar Müslümanların elinden alıncaya kadar bu karar devam edecek diyorlar. O günden bugüne ölen bütün patrikler vallahi dikine E ne değil. Ta ki ayakta kalsın. İstanbul'u Müslümanlardan almak fikri ve heyecanı ayakta kalsın diye bunu yapmışlar. Hala devam ediyor. Patriklerin mezarları gibi dikinedir. Üstüde bir kapak vardı, baş enine değildir. Adamlar unutmadılar, unutmuyorlar. Biliyorlar tarihlerini. Unutan biziz, unutturulan biziz. Biz Müslümanların durumu çok kötü. Geçen ders, geçen Cuma anlattım. Asla Müslüman kimliğiyle, Müslüman ismiyle, Müslüman tarihimizle bizi kabul etmiyorlar. Etmeyecekler. Allahu Teala kesin ifade ediyor. İslamdan çıkmadıkça, La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah kelimeyi tevhidini kökünden reddetmedikçe bütün tarihi değerlerinizi, İslami değerlerinizi kökünden inkar etmedikçe, sizi kabul etmeyecekler diye Kur'an'da kesin ayet var. Sure-i Bakara'nın 120 numaralı ayeti okudum geçen hafta. Eğer bu halimizle, ismimiz Müslüman ismiyken, tarihimiz İslam tarihi iken, camilerimizle, Muhammed Mustafa'mızla kökünden inkar etmedikçe,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 o zaman Kur'an-ı Kerim yanlış olur, yalan olur, haşa. Mümkün değil. Kur'an'ın da haberlerinin aksi çıkmamıştır. Kur'an bir şeyi nasıl değerlendirmişse kıyamete kadar olaylar o istikamette tecelli eder. Aksi olmaz. Aksi olsa Allah'ın yanlışı olur. Allah'ın hatası olur, haşa. Mümkün Mümkün değil. Böyle inanmamız lazım. Böyle inanmamız lazım. O halde bu Noel bayramına yılbaşı olayına hazırlanan insanların nedir mahiyeti? Tebrik hazırlayanlar, hediye hazırlayanlar, eşantiyon hazırlayanlar, paket hazırlayanlar, Yılbaşı gecesi için çerez hazırlayanlar, yiyecek içecek hazırlayanlar ne yapmak istiyor bu gafil oğlu gafiller? Kimlerle beraberlik ediyorlar? Müslümanların kanını içen Hristiyanlarla aynı gecede beraber olmaktan utanmıyor bu gafil oğlu gafiller. Müslümanların kanını içenlerle, Sırplarla, Rumlarla, Ruslarla, Ermenilerle aynı gece bayram yapmaktan utanmıyor mu? Hayasız oğlu hayasızlar! İslam'dan çıksınlar, fırassınlar İslam'ı! Hiç Müslümanız demesinler! İkisi bir arada olmaz, mümkün değil! İnsanda, eğer bu Müslümanım diyenlerde zerre kadar namus varsa zerre kadar şeref varsa zerre kadar haysiyet varsa yılbaşı gecesine hazırlanamazlar Sırflarla beraber olamazlar Rumlarla beraber olamazlar Ruslarla beraber olamazlar Ermenilerle beraber olamazlar Ya İslam'ı bıraksınlar ya Noel bayramını bıraksınlar bunun medeniyetle medeniyetle alakası yoktur Çağdaşlıkla alakası yoktur. Modernlikle alakası yoktur. Vallahi Hristiyanlık alakası vardır. Billahi Hristiyan alakası vardır. Avrupa Hristiyandır Amerika Hıristiyandır. Bunu inkar eden, etmek mümkün değildir. İşte Haçlı hareketi görmüyor musunuz? Birleşmiş Milletlerin tavrı nedir? NATO'nun tavrı nedir? AGİK'in tavrı nedir? Avrupa'nın tavrı nedir? Televizyon ekranlarında soyu soku belli olmayan, kimlikleri bilinmeyen bir takım sapıklar, çarpıklar, eşcinseller durmadan çocuklarımızı, kadınlarımızı, kızlarımızı Noel bayramına hazırlıyorlar. Böyle şey kabul edilemez. Ya Müslümanlık, ya Hristiyanlık, ikisi bir araya gelemez. İkisi bir noktaya gelemez, ikisi aynı gecede buluşamaz aynı anda birleşemez. Allah, Hristiyanları kafir olarak ilan ediyor. Ayeti bir daha okuyorum. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ كَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بُنُ Hazreti Meryem'in oğlu İsa Mesih'i Allah yerine koyanlar Allah'ın oğludur diyenler katiyen kafir olmuşlardır. İşte Kur'an ayeti Maide suresinin 72 yet, numaralı ayeti. Hiç tefsire hacet kalmıyor ki. 73. ayet okuyorum. Lekat kefere. Bakın aynı. Kafir olmuşlardır demek. Lekat mutlaka anlamına geliyor. Lamu ı te bir de kaf ve dal harfiyle kad geldi mi, fiili mazinin başına kat-i demektir. Hiç tereddüt yoktur. Lekad kefere. Mutlaka ve mutlaka kafir olmuşlardır. Ellezine şu kimseler ki kalu dediler, diyorlar innallah Allahe salisu selase. Allah üçten birisidir. Hristiyanların itikadına göre biliyorsunuz Allah hem üçtür hem birdir. Haşa. Bu itikada, bu anlayışa ne diyorlar? Teslis Arapça üçlü anlama, üçlü inanma demek. Üçleme. Müslümanların itikadına tevhid, Hristiyanlarınkine ne deniyor siz söyleyin? Teslis. Yani üçlü. Tevhid bir demek. Birli, teslis, üçlü. Onlara göre Allah, Allah'tır. Bu bir. Ondan sonra Hazreti İsa da Allah'tır. Allah'ın oğlu ya aynı aile. Bir de Ruhul Kudüs, yani Cebrail aleyhisselam. Onlar Allah'a da Allah diyorlar. Hazreti İsa'ya da Allah diyorlar. Ruhul Kudüs'e de Allah diyorlar. Hazreti Meryem'e de Allah'ın karısı diyorlar. Meleklere de Allah'ın kızları diyorlar. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Böyle şerefsiz insanlar, böyle aptal, ahmak, kitapsız, beyinsiz, şuursuz Avrupalı insanlar inancın şu derbelden de bak, Allah diyor hem üçtür Allah da Allah'tır İsa da Allah'tır, Ruhul Kudüs de Allah'tır. Üçü birdir biri üçtür. Böyle diyenler kafir olmuştur diye Kur'an-ı Kerim işte Bakara suresi 73 ayetini ifade ediyor. Ama Kur'an bunu kökünden reddetmiş. Hepiniz biliyorsunuz Kur'an'da öyle bir sure var ki o sureyi peş peşe araya başka bir söz, başka bir hareket sokmadan, bu sureyi peş peşe üç defa okuyan, Kur'an'ın tamamını hatmetmiş gibi sevaba nail oluyor. Hangi sure bu? İhlas, İhlas suresi. İhlas. Sure-i İhlas dediğimiz mübarek suredir ki, neyle başlar bu sure? Hangi kelimeyle başlar? Kul huvallahu ahad. Habibim Muhammed Mustafa'm peki Hristiyanlara Allah üç tane olmaz. Allah birdir. Kulhuvallahu ehad. Allah birdir. <gülüyor> bu ayeti kerime toptan Hristiyanları reddetmek için gelmiştir. İhlas Suresi. Ve maalesef bu mübarek kelimeyi şimdi istismar ederek, alet ederek holding adı yapmışlar. Holding elektrik ocağına İhlas arabaya ihlas, motora ihlas ya bu bir surenin kutsal bir surenin adıdır. Utanmıyor musunuz bu kelimeyi alet etmeye? Ticarete, faize efendim aşırı kazanca, ithal mallarına yavur mallarına ihlas ismini koymuşlar. Benim yüreğim kabul etmiyor bunları. Bunları benimseyemiyorum, kabul edemiyorum, hazmedemiyorum bunları. Bu kadar alet etmemek lazım İslam'ı, kutsal kelimeleri sokaklara dökmemek lazım, eşyaya dökmemek lazım, maddeye dökmemek lazım. Müslümanlardan para kazanmak için Kur'an kelimelerini ayak altına atıyorlar, eşyaya isim koyuyorlar. İhlas suresi Kul huvallahu ahad De ki Habibim Allah tekdir, birdir. Allahu samet. Samet demek Allah'ın ismi. Türkçesi her şeyin sığındığı yer demek, makam demek. Dünyada ne sığınırsanız sığının, sığındığınız şeylerin sonu yıkılmaktır, ölmektir, bozulmaktır, çürümektir. Öyle bir sığınak, Allah öyle bir sığınaktır ki, ölümsüzdür, bozulmaz, ezilmez, kaybolmaz, yıkılmaz. Sığınak, barınak, İnsanların sığınacağı tek bir makam Allahu Samet. Al, samet olan Allah. Samet. Bu mübarek isim Allah'ın ismidir. Allahu Samet. Allah Samet'tir. Bu mübarek kelimeyi de çocuklarına isim yapanlara iki kelime ile dokunmadan geçmeyeyim. Samet Allah'ın ismidir. Bunu böyle samet kelimesi olarak kimseye isim yapamazsınız. Allah'ın ismini hiç kimseye isim olarak koyamazsınız. şimdi Allah'ın bir adı Allah'tır insanlardan herhangi birisine Allah diye çağırabilir misiniz? Olmaz samet diye çağırabilir misiniz? bak sesiniz kesildi kim çağırıyorsunuz çünkü biliyorum Samet diye çağıramazsınız. Allah diye nasıl çağıramazsanız Samet diye çağır. Niye? Çünkü Allah'u Samet. Samet Allah'tır onun için. Ya ne, ne deneniz lazım? Ne çağırmanız lazım? Abdül Samet, Abdül Samet Nasıl ki Abdullah diye çağırıyorsun? Başına bir abid kelimesi koyacaksın. Abid demek aracılık kul demek. Abdullah Allah'ın kulu. Abdül Samet kulu. Abdurrahman Rahman'ın kulu. Abdülrahim, Rahim'in kulu Abdülkadir, Kadir'in kulu Abdülmetin, Metin'in kulu bunlar hep Allah'ın isimledir hiç kimseyi Samet diye çağıran Samet diye çağıran cahil olu cahildir İslam'ı bilmiyor Abdülsamet diye eğer Abdülsamet diye çağıramayacaksan bu kelimeyi isim olarak koymayacaksın çocuğuna koymayacaksın yasak Oyuncak değil bu işler Oyuncak edemeyiz. Kendi bildiğimize giremeyiz. Her şeyin bir değeri, ifadesi, şerefi manası var. Biz değerlerimizi Kur'an'dan alacağız. Allahu u Samet. Bak Samet Allah'tır. Allah da sanet'tir. Hey Samet buraya gel demek. Hey Allah buraya gel demektir. Böyle şey olmaz. Bu cehalet bizi felakete götürüyor. Lem yelid ve lem Bakın ihlasın diğer ayetleri. Lem <gülüyor> yelid doğmamıştır. Bu da Hristiyanlığı reddetmek için gelen bir ayetlerden bir tanesidir. İhlasın bir ayeti. Lem yelid ve lem Doğmamış ve doğurulmamıştır. Hristiyanlık reddediyor. Niye? Hristiyanlara göre Allah nedir? Allah kimdir? Allah baba. Allah baba kelimesi onlarda var biliyorsunuz. İsa'nın babası oluyor. Babası olan bir kimsenin de onun da üstünde bir babası olması lazım gelmez mi? Her babası olanın yine bir babası olması lazım. Allah diyor ki, Len yeli Allah doğmamış ki babası olsun, doğurulmamış ki anas olsun. Bu kelimeler, bu ayetler boşuna gelmedi. Bir inancı reddediyor, bir kültürü reddediyor bir medeniyetini reddediyor, Hristiyanlığı reddediyor Kur'an. Ülem <gülüyor> yeküllahu küfüven ehad. Bu da Hristiyanlığı reddetmek içindir. Hiç kimse Allah'a eşit, Allah'a denk değildir. Küfül demek dengi. Hani dengi dengine. Hristiyanlar İsa'yı Allah'a denk kabul ediyorlar. Allah da aynı Allah'tır, İsa da Allah'tır. Dengi. Allah'ın dengidir İsa diyorlar. Allah'ın dengidir Ruhul Kudüs diyorlar. Allah bunu reddetmek için وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوَنْ اَحَدْ Bu ayetlerin geniş sebepleri var. Hristiyanlık baştan sona kadar küfür, dalalet, sapıklık. Hristiyanlığı biz vallahi Kur'an-ı Kerim'e göre söylüyorum. Günde kırk sefer biz Yahudilikle Hristiyanlığı reddediyoruz reddediyoruz, reddediyoruz günde 40 sefer, kendin bu 40 sefer siz söyleyin Sure-i Fatiha'yı okumuyor mu her rekat namazda <gülüyor> Sure-i Fatiha'da bir ayet Ya Rabbi bizi sıratı ı müstakime doğrudan doğruya sana gelen cennete giden yola seyfet Ya Rabbi sırat yol demek, müstakim dost doğru dosdoğru cennete giden yola bizi sevk et, hidayet et ya Rabbi dedikten sonra Sırâta lezîne en'amte aleyhim kendilerine nimet verdiğin insanların yoluna. Kendilerine nimet verdiği insanlar kimler? Başta 124 bin peygamber. Allah'ın insanlara verdiği en büyük nimet peygamberlik Ondan sonra sayısını Allah'ın bildiği kadar evliyalar, şehitler, salihler, kamiller, âşıklar. Onların yolunu istiyoruz. Hemen arkasından غَيْرِ الْمَغْدُوبِ aleyhim وَلَتَّالِينَ Bu iki kelimede غَيْرِ الْمَغْدُوبِ Gadab ettiğin insanların yoluna değil. Gayri demek değil, değil. Magdub, gadab etmişsin ya Rabbi. Burada bütün kitapları açın bakın. Allah Yahudileri kastediyor. Velet dalim'' Dalalete sapıklığa düşenlerden kimi kastediyor? Siz söyleyin, Hristiyanları kastediyor. Sen ey Müslüman, yılbaşına hazırlanan cahil oğlu cahil Müslüman, Noel bayramına hazırlanan gafil Müslüman, günde kırk rekat namazın, her rekatın okuduğun sür Fatiha ile Hristiyanlığı ''Veleb dalim'' dedikten sonra ''Amin'' diyerek reddediyorsun, ama Noel'e hazırlanıyorsun. Senin ne alaka var İslam'la? Günde 40 sefer Allah bize Hristiyanlık reddettiriyor. Gayril <gülüyor> mağdubi aleyhim. Ne olur gidin tefsirlere Allah aşkına. Bakın bu hikayete. Gayril <gülüyor> mağdubi dediği kimdir? Veleddalin <gülüyor> dediği kimdir? Ne olur okuyun. Ne olur okuyun. Müslümanlar okuyun tefsir kitaplarını okuyun. Yeter bu kadar cehalet. Yeter bu kadar yanlışlık. Yeter bu kadar kölelik. Yapmayın Müslümanlar. yapmayın müminler, kardeşler. Vallahi böyle giremeyiz. Ayakta kalamayız. Hayatta kalamayız. Allah'ı bulamayız. Cennete giremeyiz. Böyle gidemeyiz diyorum. Günde 40 sefer Hristiyanlığı reddediyoruz biz. Bu bir gerçek bu. Her gün oluyor bu. Ondan sonra Noel bayramına hazırlanmak ne oluyor? Ne anlama geliyor? Ne mana veriyorsunuz? Bu kadar yanlış yapamayız. Bu kadar hata yapmamalıyız. Bu kadar sapmamalıyız. Bu kadar sapıtlamalıyız. Televizyonlara aldanmamalıyız. Devletin rejimine aldanmamalıyız. Kimseye aldanmamalıyız. Bizim yönümüz belli, yolumuz belli. Günde 40 sefer ihtina sırat-ı diyoruz. Dost doğru yoldan maksat Kur'an-ı Kerim'dir. Dost doğru yoldan maksat vallahi Muhammed Mustafa'nın yoludur. Niye? İnne asfa'l hadisi Kitabullah ve asfa'l hedi hedi Muhammed yolların en doğrusu Hazreti Muhammed Mustafa'nın yoludur diye hadis tevkalada izah ediyor. Sapıklığın adına doğru diyemezsiniz. Yanlışa doğru diyemezsiniz. Kur'an'ın aksine doğru diyemezsiniz. Muhammedül Emin'in tersine doğru diyemezsiniz. Doğrunun ölçüsü İslam'dır. Doğrunun ölçüsü Kur'an'dır. Doğrunun ölçüsü 124 bin peygamberdir. Doğrunun ölçüsü profesörler değildir. Doğrunun ölçüsü filozoflar değildir. Doğrunun ölçüsü Avrupalılar değildir. Doğrunun ölçüsü onun bunun aklı fikri değildir. Doğrunun ölçüsü Kur'an'dır. Doğrunun ölçüsü İslam'dır. اِنَّ الد۪ينَ عِنْدَ اللّٰهِ Allah'ın Resulü 1400 sene evvel bu tehlikelerden haber vermiş mi vermemiş mi? Vermiştir. Hadisi şerifi okuyup toplayayım, ezan yaklaştı. Açıkça sahabe sormuş, peygamber cevap vermiş. Gıdvanullahi Teala aleyhim ecma'in, sahabe-i kiram ne demek? Allah Resulü'nü o kadar dikkatli, o kadar hikmetli, o kadar ibretli, o kadar iştahlı, o kadar istekli, o kadar heyecanlı dinliyorlarmış ki peygamberimizi <gülüyor> soruyorlar diyorlar ki sahabeyi kiramdan bazılarına sormuşlar tabi-i kiramdan olanlar siz Allah Resulü'nü Nasıl dinlerdiniz sohbetlerde? Allah'ın Resulü Ahmet-i Muhammed Mustafa konuşurken, Allah'ın salli ala Muhammed konuşurken, onun huzurunda, onun önünde, yanında, onu nasıl dinlerdiniz? Nasıl tavır takınırdınız? diye soruyorlar. Cevabı aynen şöyle, Vallahi Allah Resulü'nü, Öyle dinlerdik, öyle dinlerdik ki sanki her birimizin kafasında bir kuş varmış da kıpırdaşak uçacakmış gibi. Ne kıpırdaşak? Şu dikkat ve alakaya bakınız. Allah Rasulü buyurdu: Letette bi unne, sunen elzine min kablikum şibran bi şibrin, wa ziraan bi ziraan. Aman ya Rabbi buyuruyorlar ki ey ashabım ey kıyamete kadar gelecek olan müminler ümmeti Muhammed Allahümme salli ve sellim ve aleyhi ve aleyhim teslimen kesira biliyorsunuz kıyamete kadar gelecek bütün müminler bütün müslümanlar kimin ümmeti olmaya devam edecek Hazreti Muhammedul Emin'in ümmeti çünkü son peygamber ve peygamberliği kıyamete kadar geçerli geçerli devamlı, sürekli yani devam ediyor hala peygamber. Sadece vahiy kesilmiştir. Ama Kur'an ortadadır. Kur'an da vahiy eseridir. Vahiy kültürüdür, vahiy kaynağıdır. Letetteb'un sünene'llezine min kablikum. Sizden evvelki ümmetlerin yoluna, adetlerine, törelerine, törenlerine, usullerine tabi olacaksınız, Allah Allah. Sizden evvelki ümmetlerin yoluna, onların gittiği yola, yöne, istikamete, onların tavrına, tarzına, tutumuna, şekline, şemailine, davranışlarına, onların bayramlarına, seyranlarına, meydanlarına, faşitlerine festivallerine, defilelerine, aynı hallere, aynı yollara tabi olacaksınız. 14 asır evvel peygamber söylemiş bunu. Ama tabi tehlikeyi haber veriyor. Bunu söylerken yani tamam gidin de uyun demek istemiyor. Hem de çok gafilane bir şekilde, gafilce, cahilce düşünmeden, anlamadan, dinlemeden tabi olmayı anlatırken iki kelime koyun. Şibren bi şibrin ve zira'an bi zira'in karış karış arşın arşın şibren demek karış bakın hemen hemen ortalama bir karış kaç santim geliyor siz söyleyin 25 santim zira da işte bu dirsek dirseğin elin dirseğe kadar olan kısmı zira zira'an bi zira'in o da 75 santim yani ne demek Santim santim tabi olacaksınız. Bugünkü tabirle karış karış diyoruz ama santim santim, milim milim. Hiç düşünmeyeceksiniz, araştırmayacaksınız. İşte bakın yani, başına hazırlananlar, af buyurun, zıkkımlarını, çerezlerini, hindisini, çamını, hediyesini, etini, ekmeğini, şimdiden yılbaşı gecesine hazırlananlar, Vallahi biraz düşünseler Müslümanların kanını içen, rad olan garacişle, Rumlarla, Sırplarla, Ruslarla, Ermenilerle o akşam beraber olacaklar mı, olmayacaklar mı? İşte buyurun Allah aşkına. Aynen öyle beraber olacaklar o akşam. Sırplarla Müslümanlar nasıl aynı geceyi beraber kutlarlar ya? Bir Müslüman bir ikabir, düşünmeden, taşınmadan, araştırmadan, karış karış santim santim tabi olacaksınız. Bakın hadis şerifin sonu çok dehşet. Buyuruyor ki: Lev daxalu cihradabbin. Onlar sizden ne vesîmetler? Eğer bir kertenkele deliğine girseler, Hayvanların en pisi, en yenmezi, en pisligi, sürüngen bir hayvan. Kertenkeleyi biliyorsunuz. Bir kertenkelenin gidip tedir girdiği bir deliye onlar girse, ve tedatımuhum, gözünüzü kırpmadan siz de gidip gireceksiniz oraya. Kurban olduğum peygamber, 14 asır evvel ne dehşetli söylemiş ya Rabbi. Ne dehşetli söylemiş. Bir keler deli kertenkele diyelim. Bazı kitaplarda keler diye geçer, kertenkele diye geçer. Anadolu'da onun yeşil olanlarına göbüş derler. Yılana zehir veren derler. Pis bir hayvan. Onun girdiği diyor delige, çukura girse onlar, siz de burada bir hikmet var ya, burada medeniyet var ya, siz de gireceksiniz oraya. Aynı anlatmış. Bunu böyle ifade edince Allah'ın Rasulü ashabı Kiram sordu: Al Yahudu ve Nasara ya Resulallah! bu bizden evvelki ümmetler dediğiniz kimseler Yahudilerle Hristiyanlar mıdır acaba? Kimi kastediyorsun? ediyorsun? Al Yahudu ve Nasara, Yahudiler ve Hristiyanlar mı? Peygamberimiz çok böyle biraz da sert bir şekilde buyuruyor ki, Resulullah buyurdu, Femen. başka kim var diyor, niye soruyorsunuz bunu, anlamadınız mı, böyle biraz şiddetli bir şekilde, Femen. ya kim, kim ya, Hristiyanlarla Yahudiler değil de kim ya, e bugün alemi İslam'da görüyorsunuz, hep Yahudilerin elinde, emrinde, tarzında, tipinde, yolunda, filozofunda, tavsiyeleri altında, Hristiyanların emrinde, elinde, önünde, yanında, yönünde, etrafında, pervane gibi dolaşıyor. Sıkışan Amerika'ya, sıkışan Almanya'ya, sıkışan Fransa'ya. Allah'ım Resulü haber vermiş ne kadar muazzam. Efendiler Allah'a yemin ile ifade edeyim ki Avrupalının nazarında demokrasi memokrasi diye bir şey yoktur. Avrupa, Hıristiyan Avrupa'nın ve Amerika'nın kabul ettiği bir şey vardır. Menfaat, menfaat, menfaattir. Demokrasi bir aldatmacadır, kandırmacadır, alettir, istismardır, yalandır. Eğer Avrupa veya Amerika gerçekten demokrasinin sevdalısı, demokrasinin şampiyonu olsaydı, bugün Suudi Arabistan'ın Amerika ile arası iyi mi kötü mü? Siz söyleyin. Çok iyi. Çok iyi. Halbuki Suud Arabistan demokrasiyle mi idare ediliyor? Siz söyleyin. Hayır. Niye Amerika ile arası iyi? Hani Amerika demokrasiden yanaysa siz demokrasi yok diye onları kabul etmemesi lazım. Ama kucak kucağına niye? Yak derse Suud Kralı yatıyor, kalk derse kalkıyor. Menfaatine uygun. Onun Demokrasiyle filan bir alakası yok Amerika'nın Avrupa'nın. O menfaatini toplarsa demokrasi var menfaat toplayamasa demokrasi yok. Mesela İslam hakim olursa demokrasi olmaz diyor. Diyen kim? Vallahi Hristiyan Avrupa'nı söylüyor. İslam hakim olursa Hristiyanlar istifade edebilir mi? Kaynaklarımızdan edemez mi? İşte buna demokrasi diyorlar. Menfaatin adını demokrasi koymuşlar. Bugün Kuveyt, hepiniz biliyorsunuz Demokrasıyla mi idare ediliyor? Demokrasiyle değil mi? Neyle idare ediliyor? Krallık var. Krallık demokrasi olur mu? Ama bütün Avrupa'nın kuvvetle arası iyi mi kötü mü? İyi. Niye? Hani demokrasi olmasa siz kabul etmiyordunuz? Menfaat varsa demokrasi var. Demokrasi kafir Avrupa'nın ekmek teknesidir. Bir memlekete müdahale etmesi için demokrasi alet olarak kullanıyor. Müdahale olarak kullanıyor. ...nüfuz için kullanıyor... ...yoksa Amerika'nın ve Avrupa'nın... ...demokrasiyle hiçbir alakası yoktur. İşte Cezayir... ...demokrasiyi nasıl ortadan kaldırdılar... ...askeri rejimi getirdiler mi getirmediler mi? Hani demokrasiydi? Onların kitabında... ...menfaat yazar... ...madde yazar... ...Avrupalı Hristiyanlar ...bataryanisttir, maddecidir... ...şerefsizdir, namussuzdur Avrupalılar... Ne olur Müslümanlar ezan okundu kesiyorum. Allah aşkına yılbaşı gecesi asıl adıyla ve anlamıyla Noel bayramına hazırlanmayın. O geceyi kapatın, o geceyi unutun, o geceyi silin kitabınızdan. Ve burada söylüyorum inşallah o akşamki sohbetlere de Miraç söyleyeceğiz. Şurada beni dinleyen kardeşlerime diyorum ki eğer o geceye özel bir hazırlık yaparsanız, 124 bin peygamberin mübarek elleri, yakanızda olsun inşallah, falan. Allah bu dalalete bizi düşürmesin, bu cehaletten bizi bir an evvel kurtarsın Rabbim, çoluk çocuğumuzu, ehli i Rabbim bu beladan, beliyeden, felaketten, musibetten, Hristiyan dünyanın tasallutundan, tahakkümünden, tasar tasarrufundan, muhafaza buyursun inşallah, amin, الحمد لله رب العالمين الفاتحة